Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Kaç kişiyiz? 12 bin kadar Bu defa zafer bizim olacak Evet Tanrı bizimle Muhammed'in sonu geldi Senden bir isteğim var Nedir söyle ...Kurayza oğullarıyla görüşmeni istiyorum. Onları içeriden Muhammed'e karşı saldırmaları konusunda ikna et. Onlar Muhammed'e bağlı kalan son Yahudi grubu. Zor olur ama aramızdaki bağları hatırlatarak onları ikna ederim. Ke'ab, Huyey bin Ahtap seninle görüşmek istiyor. Onunla görüşmek istemiyorum. Niçin geldiğini biliyorum. Muhammed'e karşı birleşmek isteyecek. Evet... Dışarıda bize de aynı şeyi anlattı. Israrla seninle görüşmek istiyor. Savaş dur gitsin. Musa'nın Rabbi sizin yanınızdadır. Ve Muhammed'den de arkadaşlarından da uzaktır. Onların yok edilmeleri için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Onların işini bitirmeden buradan ayrılmamaya an içmiş koca bir ordu var. Dediklerini kabul ediyoruz. Git Kureyşlilerle bir anlaşma Onların verecekleri güvence karşılığında, istedikleri zaman Muhammed'e saldıracağız. Aklın yolu bir, isabetli bir karar verdiniz. Kureyza oğullarının aramızdaki antlaşmayı bozduğunu öğrendim. Ne diyorsun? Bize karşı Kureyş'te ittifak etmişler. Hay Allah, düşmanı engellemek için hendek kazdık, şimdi arkamızdan vuracaklar bize. 90. Bölüm Zübeyir bin Avvam peygamberimizin isteği üzerine Beni Kurayza mahallesine giderek Yahudilerin planlarını öğrendi. Söylentiler gerçekti. Yahudiler Kureyş'le ittifak etmiş, Müslümanları arkadan vurmak için hazırlanıyorlar. Zübeyir geliyor. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Haberler nedir? Aynen söylediğin gibi. Anlaşmayı bozmuşlar. Silah ve adam topluyorlar. Yahudilerden hangisinin sözüne sadık olduğunu gördük ki peygamberimize haber verin. Çadırında seni bekliyor. Haberler doğruymuş demek. Şehrin içinde güvenliği sağlamalıyız. Peygamberimiz saat bin Ubade ile Sa'd bin Muaz'ı çağırdı. Şimdi onlarla görüşüyor. Biri Evsin, diğeri Hazretin lideri. Kurayz oğullarıyla müttefiklerdi. Uzlaşma mı sağlamak istiyor acaba? Sanırım. Bu adımı atma cesaretini gösterdiler. Geri döneceklerini sanmıyorum. İnşallah anlaşma sağlanır. Çoluk çocuğumuzun güvenliğini nasıl sağlayacağız? Resulullah'ın dediği gibi vekilimiz Allah'tır. O bize yeter. Saat çadırdan çıkıyor. Saat, niye karar verdiniz? Kurayse oğullarına aramızdaki anlaşmayı hatırlatmak için gidiyoruz, Ebu Bekir. Biliyorsun, Müslüman olmadan evvel onlarla müttefiktik. Bugüne kadar bir sorun yaşamamıştık. Anlaşmaya yanaşacaklarını umuyorum. İnşallah umduğun gibi olur. Allah kolaylık versin. Peygamberimiz kesinlik kazanana kadar bu durumun Müslümanlar arasında yayılmamasını istedi. Birkaç kişi dışında bilen yok merak etme. Biz de kimseye bahsetmeyeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Sağ ol Ömer. Hadi de! Saad bin Muaz'la Saad bin Ubade sizi görmek istiyor Aldığımız karar yayıldı tabii Gelsinler Merhaba Merhaba Ey Kaap Kulağımıza erişen sözlerin doğruluğundan emin olmak istedik Neymiş onlar? Aramızdaki dostluk anlaşmasını yırtıp atmışsın Doğru duymuşsun Artık aramızda bir anlaşma yok Anlaşmayı feshetmenin sonuçlarının ne olacağını da biliyorsundur. Aramızdaki barış dönemi bitmiştir. Siz Nadiroğulları'nı topraklarından çıkarmakla amacınızı belli ettiniz. İlk fırsatta bize de aynısını yapacaksınız. Yeni bir anlaşma istiyorsanız Nadiroğulları'nın yurtlarına geri dönmesini sağlayın. Nadiroğulları yaptıkları ihanetin bedelini ödediler. Onlar için artık burada yaşama imkanı kalmadı. Siz de sonunuzu kendi ellerinizle hazırlıyorsunuz. Yalancı! Onlar sizin hileleriniz yüzünden göç etmek zorunda kaldılar Bundan sonra sizinle aramızda hiçbir hukuk kalmamıştır Sen nasıl olur da sağda yalancı dersin O evsin lideri ve senin büyüğündür Başına gelecekleri söyleyeyim Kureyş müşrikleri bozguna uğrayacaklar Ve seni Medine'nin ortasında yapayalnız bırakıp gidecekler O zaman biz senin üzerine yürüyeceğiz Yurdunuzdan bizim hükümlerimize boyun eğerek çıkacaksınız Teslim olacaksınız Nadir oğulları sizden daha kuvvetli olduğu halde Allah'ın onlara neler yaptığını gözlerinle gördün. Bundan önce de kaynık oğulları hükmümüze boyun eğerek teslim olmuşlardı. Sıra sizde. Sen beni üzerime yürümekle mi korkutuyorsun? Boğaz günü siz evsizlerle Hazretçilerin arasına girmiş olmasaydık şimdi esameniz okunmazdı. Sana da gökten haber aldığını söyleyen adamına da lanet olsun. Hımm, hımm. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Allah Allah! Bir ne oldu neler oluyor durun bir dakika Sakin ol Saad. Buraya bunun için gelmedik Onlar bizim sözümüzün eri olduğumuzu bilirler Bundan sonra konuşulacak söz kalmadı Açıkça bize savaş ilan ettiklerini söylediler Kendi kanunlarında ihanetin bedeli çok ağırdır Dilleriyle inkar etseler de bizi aramızda bir peygamber olduğunu biliyorlar Biz üzerimize düşeni yaptık ve onları uyardık Yaptıklarının sonuçlarına katlanacaklar Doğru ok yaydan çıktı artık ...dönüp Resulullah'a durumu anlatalım. Kureyş ordusu Medine'yi çepeçevre sardığında hiç ummadığı bir manzarayla karşılaştı. Şehre girişi engelleyen Büyük Hendek, Arapların daha önce görmediği bir savunma taktiğiydi. Ordunun kumandanlarından Halid bin Velid ile İkrime bin Ebu Cehil... Hendeyi incelemeye başladılar. Bu hile Bu şey denedir. Daha önce hiç görmedim. Arapların bildiği bir şey değil. Aralarında yabancı biri var. Farşilerin böyle hendeklerle güvenliklerini sağladıklarını duymuştum. Öyle olmalı. Korkaklar. Karşımızda duramayacaklarını biliyorlar. Bu çukuru ne zaman kazmışlar? Biz yola çıkmadan haber almış olmalılar. Muhammed'in casusları iyi çalışıyor demek ki. boydan boya kontrol ettim. Çok kısa bir kısmı diğer yerlere göre daha dar. Orası da yakından takip ediliyor. Atlarımız daha önce böyle bir şey görmemişlerdi. Şiddetli tepki göstereceklerdir. Atlatmayı denemeliyiz. Deneyelim ama başarılı olacağımızı sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Sadece şu uçta bir yer var. Okçular savunmayı kırarsa... Biz hendeye aşıp oradan ilerleyebiliriz. Gel bir daha kontrol edelim. Zayıf noktalarını öğrenmemiz lazım. Hadi bakalım. Ya! ya! Yahudilerin ihanet haberi öğrenildiğinde münafıklar ortamı kızıştırmak için imkan bulmuş oldular Çeşitli mazeretlerle savaş meydanını terk etmek ve evlerine dönmek için izin istiyorlar Yaşanılacak büyük bir yenilgiden bahsederek müminleri zaafa düşürmeye çalışıyorlardı Saat biraz gelir misin seninle bir şey konuşmak istiyorum Hayırdır Zübeyir ne oldu? Münafıklardan ileri geri konuşanlar çoğaldı Bazıları da evlerimiz korumasız, çoluk çocuğumuzun canı tehlikede diyerek Resulullah'tan izin istiyor. O kendisinden bir şey istendiğinde hayır demez. Bunu bildikleri için sıvışmanın yolunu arıyorlar. Kimler böyle yapıyor sen biliyor musun? Harise oğullarından birkaç kişiyi izin isterken gördüm. <gülüyor> ne zaman başımız sıkışsa ortalıktan kaybolurlar. Buna engel olabilirim. Senin onlar üzerindeki etkini bildiğim için sana söyledim. Tamam. Ben hem peygamberimizle hem de onlarla görüşürüm. Ve selamu aleyküm Ebu Bekir. Ve aleyküm selam Saad. Resulullah içeride mi? Evet. Geldiğini haber bilin. Seni bekliyor. Buyur içeri. Ya Rasulallah. Bazı adamların evlerini bahane ederek senden izin istediklerini duydum. Onların karakteri böyledir. Ne zaman birlik içinde olmamız gerekse böyle yaparlar. Biz yıllardır bir aradayız. Lütfen onlara izin verme. Bazılarına izin verirsen diğerleri de aynısını yapacaktır. Müsaade edersen... Ben onlarla konuşur ve onları yaptıklarından vazgeçiririm Peygamberimiz Saad'ın önerisini kabul etti Ve Saad onları ikna etti Şu işe bak Resulullah Müslümanlara zenginlik vaat ediyor Gelecekte malik olacakları büyük toprak parçalarıyla ilgili müjdeler veriyor Ama düştüğümüz hale bak bir hendeyin dibinde ölmeyi bekliyoruz. Karşımızda binlerce kişilik bir ordu... ...ardımızda bizi kesmeyi bekleyen Yahudiler. <Gülüyor> Şşşşt! ol duyacaklar. Diyalarsa dursunlar. Şuradan abdest bozmaya bile çıkamıyoruz. Tamam. Sakin ol. Bak yanımıza yaklaşanlar var. Bu bir aldatmacadan başka bir şey değil. Bir şey mi dedin? Kendi kendine mi konuşuyorsun? Dünya hayatı diyorum. Aldatmacadan başka bir şey değil. Öfkeli görünüyor. Yahudilerin girişiminden sonra Medine'de güvenlik önlemleri arttırıldı. Müslümanlardan 200 kadar asker şehrin sokaklarında sürekli gezerek Yahudilerin baskınına karşı önlem alırken diğer Müslümanlar da Hendey'in duvarında nöbet tutuyordu. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde anlatıldığı gibi Müslümanlar müşrik, münafık ve Yahudilerden pek çok gruba karşı tek başlarına mücadele veriyordu.